95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Serap Zubin'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün biraz petrol şirketlerinin ya da fosil yakıt endüstrisinin en genel anlamıyla bir tür karşı atağa geçmiş olmasından bahsedeceğiz. Tabii nükleerciler de bir tür karşı atağa geçti. Yani iklim eylemine karşı, e, güçlenen, büyüyen iklim hareketlerine karşı bir tür e, karşı saldırıya geçtikleri söylenebilir. Onunla ilgili çok sayıda haber yağmaya başladı son günlerde. Ama onlara geçmeden önce yine bir e, son dakika sayılabilecek e, iklim felaketi haberiyle başlayalım. Malawi'deki e, e, tropikal fırtına. E, Ana fırtınası, tropikal fırtınası oldukça da aslında e, hani bir e, tayfun ya da kasırga büyüklüğüne ulaşmış olmamasına rağmen e, çok birkaç kişinin ölmesine, e, pek çok kişinin yaralanmasına ve on binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. E, bunu bir not edelim çünkü e, bu arada Malawi e, Afrika'nın güneydoğusunda 20, 20 milyon nüfuslu bir ülke. Yani çok küçük bir ülkede değil ama değil, evet. e, bir karasal bir ülke. Yani denize kıyısı yok. Denize kıyısı olmayan bir ülkede okyanustan gelen bir e, işte tropikal fırtınanın yarattığı yıkımdan bahsediyoruz. Evler, e, sular altında kalmış. E, bu aslında şey açısından çok önemli bence. Yani Güney Sudan'dan da bahsetmiştik uzun uzun. E, bu tür e, aslında e, hani direnci olmayan toplulukların ya da ülkelerin çok da şiddetli sayılmayacak e, ama iklim değişikliği nedeniyle giderek artan bu tür felaketlere karşı ne kadar kırılgan olduklarını gösteriyor. Tabii ben genelde e, merak et, ederim hemen Malavi'nin e, şeyine de baktım karbon emisyonları ne kadarmış diye de baktım. Malavi'nin kişi başı karbon emisyonu 0.08 0,08 yani e, hani Türkiye ile karşılaştıralım işte Türkiye'nin 5 ton e, dünya ortalaması da o civarda Amerika'nın 16 ton 0,08 ton yani sıfır katkısı var e, Malawi'nin şeye iklim değişikliğine ve e, şu anda ülkenin önemli bir bölümünde elektrik yokmuş e, elektrikler tamamen gitmiş işte hastaneler vesaire elektriksiz e, hizmet vermeye çalışıyor. Çünkü e, hidroelektrik santralden elektriği sağlıyorlarmış ve o, o ağır yağış nedeniyle hidroelektrik santralini kapatmak zorunda kalmışlar. ve Tamamen elektriksiz kalmış ülke yani. E, böyle bir e, şey. Bu da şu anda devam eden bir felaket. Onu da söylemiş olalım. Problem ben de gelken. bu vesileyle şeyi de ekleyeyim hemen. <gülüyor> kişi başı emisyon tonunu sorunca. Madagaskar'dan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü uzun bir süreden beri artık anneler çocuklarına böcekleri yıkayıp ve yedirmek durumundalar. Korkunç akıl almaz bir kuraklık var ama su da kalmamış şimdi. O yüzden de böcekleri yıkamadan vermek durumundalarmış. Ve ben de şeye baktım. Senin demin söylediğin gibi, yaptığın gibi Madagaskar'ın ne kadar karbon yıllık kişisel kaç ton? 0.12 ton. Yani aşağı yukarı aynı evet. Biraz çok çok az fazla malaviden ama yani 180... yok, yok gibi bir şey yani. Evet. evet 181. Buna karşılık işte senin de söylediğin gibi Türkiye 5 ton, Amerika Birleşik Devletleri 16 ton filan ve bu yani tahmin edilemeyecek bir durumu ortaya koyuyor. Ve Dünyanın en zengin %1'inin 110 ton. Onu da hatırlatalım. Yani sadece ülkeleri karşılaştırmakla yetmiyor. Aslında en zenginlerin bin yarattığı katı. bir şey. Öyle oluyor değil mi? Evet. Zon ton bin katı. Evet. Şimdi o en zenginlerin yönetiminde bulunduğu şirketlere gelelim. Ya da hissedarı olduğu şirketlere gelelim. Bunlardan bir tanesi meşhur Exxon. Şimdi Exxon'un en son bir yaptığı ve bayağı bir e, işte ekonomi basınında Financial Times'da falan filan böyle iyi haber ne güzel da iklim konusunda adım attı falan diye e, haber olan bir kararı e, çıktı önceki hafta e, ve e, Exxon e, şirketi e, net sıfır e, 2050'de net sıfır e, şeyini ta, e, hedefini açıkladı yani e, Düşünün yani yakın zamana kadar iklim değişikliği yok diyen bir e, şirket e, bütün dünyanın artık gidişatına ayak uydurup e, gerçekten böyle yazıyor yani şeylerde bu Financial Times'li bir yerlerin haberlerinde. E, işte net sıfır hedefini kabul etti. E, emisyonlarını 2050'ye kadar sıfırlayacak. Bloomberg e, bunu biraz alaya alan biraz da e, eleştiren denebilecek ilk haberi Bloomberg yayınladı aslında e, ayın 18'inde. Eee Exxon Mobil e, net zero'ya mı gidiyor e, gibi mi? Yok pek de değil diye bir başlayan bir yazı bu. Eee Lime yazısı. E, çünkü eee Exxon Mobil 2050'ye kadar e, emisyonlarını e, sıfırlamayı sadece scope 1 ve 2 temelindeki emisyonları için açıklamış. Şimdi bütün mesele de buradan doğuyor aslında. Scope 1 ve 2 emisyonlar ya da sadece scope 1 emisyonlar için açıklanan bir hedef emisyonlar sıfırlanıyor olarak anlatılıyor. Bu ne demek Şimdi biraz daha aslında bu scope 1, scope 2 ne demek biraz konuşmak lazım çünkü bizim pek üzerinde konuştuğumuz bir konu değildir bu. Neden değil çünkü scope 1, scope 2, scope 3 meselesi. Skop'u nasıl çevireceğiz onu da tam nasıl çeviriyorlar Türkiye'de bilmiyorum. bilmiyorum Odak bir mi? Odak bir mi acaba? Neyse işte birinci, ikinci, üçüncü seviye emisyonlar diyelim. Bunlar aslında şirketlerin emisyonlarını takip etmek için konulmuş bir şey, standart. WRI'nin yapmış olduğu zamanında bundan 20 sene önce falan... WRI'in koymuş olduğu bir standart ve önemli. Yani gerçekten bir şirketin sorumlu olduğu bütün emisyonları sınıflandırmaya yarıyor. Ve ExxonMobil sadece Scope 1 ve 2'yi hedefleyerek kendi sorumlu olduğu emisyonların %5 ile 10'unu sıfırlamayı hedeflemiş oluyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü Scope 1, 2, 3 ne demek diye kısaca bir tanımına bakarsak bu WRI'in meşhur tablosundan. Scope 1 doğrudan emisyonlar anlamına geliyor. Yani mesela bir şirketin kullandığı, kendi kullandığı araçlar ya da işte binalarında kullandığı elektrik ya da kendisinin sebep olduğu direkt emisyonlar. Bu bir petrol şirketi için işte şirket araçları, şirket binalarının dışında bir de şeyden çıkan işte petrol kuyularından ya da gaz kuyularından çıkan kaçak emisyonları kapsıyor. Bu işte flaring dedikleri ya da fugitive emissions dedikleri kaçak emisyonları kapsıyor. Bu scope 1. Bu zaten işte bütün emisyonları bir pet petrol şirketinin toplam emisyonlarının yüzde üçünü beşini geçmeyecek kadar küçük İkincisi Scope 2. Scope 2 emisyonlar, indirekt emisyonlar. Scope 2 ve Scope 3 indirekt emisyonlar, dolaylı emisyonlar. Scope 2 biraz daha az dolaylı çünkü şirketin üretimi sırasında kullandığı elektriği, elektriğin içerdiği karbonu kapsıyor. Yani siz bir üretim yaparken elektrik kullanıyorsunuz. Bunu şebekeden satın alıyorsunuz. Ve bu şebekedeki elektrik kömürden üretiliyorsa ya da gazdan üretiliyorsa bunun bir emisyonu var. Dolayısıyla bütün şirketler için geçerli bu. Bunu ben kendim üretmediğim için şirket olarak bunun emisyonu doğrudan bana bağlı değil. Ama bu skopiki emisyon. Petrol şirketleri için falan da bu geçerli tabi. Bir tek nasıl bunu sıfırlayabilirsiniz? Mesela güneş panelleri koyup kendi elektriğinizi kendiniz üretirsiniz. Ya da doğrudan doğruya bütün elektriğinizi e, yenilebilir enerji üreticilerinden satın alırsınız. Bunu sıfırlayabilirsiniz. Bu mümkün. Şimdi bir de Scope 3 var. Scope 3 asıl büyük e, işin büyük kısmı. Çünkü aslında sizin yaptığınız işin neden olduğu bütün emisyonu kapsıyor. Bunu ikiye ayırıyorlar. Bir üretimden kaynaklanan ya da üretim sırasında ortaya çıkan emisyonlar, scope 3 emisyonlar. Bir de e, satış ile, yap, yani ürettiğiniz balın satışı e, ile birlikte ortaya çıkan scope 3 emisyonlar. E, üretim sırasındaki scope 3 emisyonlar arasında e, her türlü ham madde, kullandığınız her türlü ham maddenin yarattığı emisyonlar, her türlü yakıtın ya da enerjinin yarattığı emisyonlar, işte aldığınız ham maddenin diyelim ki taşınması ki ulaşım emisyonları ya da işte o malı satmak için ya da işte üretmek için çıktığımız seyahatlerin uçaklardaki işte personelimizin uçak emisyonları ya da üretim sırasında ortaya çıkan atıkların yarattığı emisyonlar bütün bunların hepsi hatta personelimizin işe nasıl gidip geldiği sırasındaki emisyonlar dahil hepsi scope 2'ye dahil ediliyor şey scope 3'e dahil ediliyor kapsam alanı da diye <gülüyor> üretim demek. evet Haaliyet, belki kapsam ha, kapsam diyebiliriz kapsam 3 diyebilir de. demek lazım galiba öyle çeviriyorlar doğru bu aklıma gelmedi kapsam 3 doğru kapsam 3 emisyonlar bunlar e, bir de kapsam 3'ün satıştan kaynaklanan emisyonları var. Şimdi petrol şirketleri için asıl önemli olan burası. Kapsam 3 e, downstream dedikleri yani satıştan ya da tüketimden kaynaklanan emisyonlar sizin ürettiğiniz malın Kullanılmasıyla ortaya çıkan emisyon yani şimdi e, diyelim ki bir e, ne diyelim tekstil sanayicisisiniz e, sizin ürettiğiniz malın kullanımı sırasında bir emisyon ortaya pek çıkmaz değil mi yani bir kazak giyiyorsunuz o kaza giyerken bir emisyon ortaya çıkmıyor. Onun satışı sırasında, üretimi sırasında, taşıması sırasında emisyonlar ortaya çıkıyor. Ama petrol şirketi olduğunuz zaman ürettiğiniz malın tüketimi zaten asıl emisyonu ortaya çıkardığı için yani petrolün e, ya da kömürün ya da gazın yakılması asıl emisyonu çıkardığı için bir fosil yakıt şirketi için asıl emisyon Skop 3 emisyonu. Bazı şirketler için e, bu kapsam 3 emisyonları çok büyük değil ama petrol şirketleri için asıl emisyonlar burada. İşte böyle bir Tam anlamıyla bir hile yapıp aslında petrol şirketleri ve sadece ExxonMobil değil 10 tane şirket, 10 büyük şirketin listesi var e, Carbon Tracker'da. Bunların e, 1-2 tanesi hariç Repsol e, ve Total ha Eni hariç e, bir de Total Kısmen bunlar hariç hepsi kapsam 1-2 emisyonları için sadece net sıfır hedefi açıklamışlar. E, ha, bir de Shell açıklamış ama Shell'inki de e, biraz yarım. Dolayısıyla şeyin yaptığı çok güzel bir tanım, nerede okudum onu bir dakika, Inside Climate News'de okudum galiba. Çok güzel bir şey yapmış, bir iklim aktivisti, benzetme yapmış. Demiş ki, mesela demiş bir sigara şirketi, tütün şirketisiniz. Diyorsunuz ki, yani ben burada bu sigarayı üretirken Kimseye hiçbir zarar vermiyorum. Yani sigaranın üretimi sırasında hiçbir e, zarar ortaya çıkmıyor. Benim e, işçilerim de sigara içmiyor. Dolayısıyla yani ben buna söz veriyorum. Dolayısıyla tamamen zararsız bir şey yapıyorum. Ama tabii sattığım sigara yakılır da içilirse onu bilemem. Ona karışamam. <gülüyor> Ona karışamam. Yani bugün Exxon'un ve diğer şirketlerin yaptığı neredeyse tamamen bu. Ve bu arada tabii asıl korkunç olan şu, bu... E, Şeyi yapan yani bu tamamen işte yeşil badana denebilecek bu açıklamayı yapan e, Exxon daha geçen sene e, emisyonlarını %17 arttırmayı e, hedeflediğini yani açıklamamıştı ama sızmıştı bir rapor. %17 arttıracak emisyonlarını önümüzdeki yıllarda düşünün yani. Evet. Ee, evet, ülkeler de öyle aslında. Norveç 53 tane yeni ruhsat veriyor ülkeye deyince Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir haber çıktı. Bu şahane bir haber. Bu da geçen haftanın haberi. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin özelliği COP28'e yani gelecek. Sene, bu seneki değil bir sonraki. 2023'teki aslında son derece önemli olan iklim konferansına ev sahipliği yapacak olması. Galiba bu da bir de yapılacak. COP28. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin nesiymiş bu? Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al -Caber, cabir Caber, El Caber demek lazım herhalde. Evet. evet. E, demiş ki, yani demiş e, bir dönüşüm olacaksa da demiş bütün enerji sistemini bugün tamamen fişten çekecek halimiz yok. Aynen böyle konuşuyor. Bu nedenle demiş e, enerji uzmanlarıyla e, danışma halindeyiz. E, nasıl daha az karbonlu bir şekilde bu ekonomimizi sürdürebiliriz demiş ve bunu yaparken aynı ülke Birleşik Arap Emirlikleri ki OPEC ülkesi petrol üreten, petrol, petrol ihraç eden ülke Suudi Arabistan, Irak'tan sonra 3. sırada 2050'de sıfır emisyon hedefini açıklıyor ve aynı anda 2030'a kadar e, yıllık e, petrol üretim kapasitesini 4 milyon varilden 5 milyon varili çıkarmayı hedeflediğinde açıklıyor. Peki e, sen Lagaluga'nın Arapçası nedir <gülüyor> <et>, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> ben de bilmiyorum ama yani, tahmin etmek kolay çok zor değil yani. Aynı şey bir de ben de şurada hemen şeyi ilave edeyim izinle. Yani nükleer enerjinin mikrim çözümü olarak da getirildiği bir şey vardı ya hidrojen gibi tıpkı. Bunlar da son zamanlarda çıkan haberlerle tamamen palavra olduğu ortaya çıktı. Yani Hatta yeni bir haber var. Yani yeni jenerasyon nükleer şeyler işte son jenerasyon temiz, güvenli ve akıllı ve ucuz olacak diyorlar ve karbon salımlarını ayak izini falan silecek. Bu tamamen ekşin diye dünya çapındaki bilim insanları, yani Britanya'dan ve başka yerler, Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de nükleer düzenleme komisyonu başkanı falan böyle insanların aralarında bulundu, Fransa'nın enerji ajansından ve Almanya'dan. Bayağı e, hepsi tamamen palavradır demişler. Açıkça söylüyorlar. Ne temizdir, ne güvenlidir, ne akıllıdır. Ama son derece kompleks bir teknoloji çok ciddi şey yaratacaktır diyorlar. Nükleeri. Ciddi zarar yaratacak. Da... Bu nükleer meselesini aslında belki bir sonraki programlarımızdan birinde çok detaylı konuşabiliriz. Çünkü bu önemli bir mevzu. Şu anda Türkiye'de dahil olmak üzere bazı ülkeler net sıfır hedefini ilan ettikten sonra bunu aslında nükleerle gerçekleştirmenin doğru olduğuna dair bir şeye girdiler. Hatta biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde şu anda bu taksonomi tartışması var. Yani evet, evet. doğal gazın ya da gazın, fosil gaz demek lazım daha doğrusu doğal olmuyor. Fosil gazın ve şeyin, nükleerin temiz enerji sınıflandırması içerisine... E, alınmasına dair bir bastırıyor şey e, Fransa özellikle. Tabi Almanya, e, Avusturya falan buna karşı çok ciddi e, direniyor şu anda ama e, bu da e, İngiltere'de de yeni bir nükleer reaktör yapıldığını düşünürseniz tekrar bir tür hani yıllardır uğraştıkları nükleer renesansı şimdi iklim üzerinden, iklime çare yalanıyla tekrar yapma çabaları var. İngilizce'ni biliyorum bla bla. Bula bula. Yani ama işte Ondan, e, Arapçasını bilmiyorum ama şu anda sosyal medyada iklim aktivistleri arasında bile ciddi bir tartışma konusuna dönüş, dönüşmüş durumda. Yeni bir geciktirme bu evet. aslında. Yani iklim alemini, şey iklim eylemini geciktirmek için yeni bir hamle olarak görünebilir. O yüzden bunu tekrar önümüzdeki evet, programlarda evet. konuşalım. Bir müzik arası e, isterseniz. E, Warren Zevon e, Amerikalı e, önemli Ozay şarkıcılardan biri diyelim, rock şarkıcılarından ve bestecilerinden 75. doğum günüydü. İki gün önce yaşasaydı, 75 yaşında olacaktı, 2003 yılında 56 yaşında kanserden hayatını kaybetmişti. Önemli bir sanatçı. Şimdi onun doğum gününü kutlayalım, Karmelita. Warren even done. Warren Sivan'dan dinledik. Karmelita 75. doğum gününde. Ee, çok az zamanımız kaldı ama Yeşil Gazete'deki bir yazıya özellikle dikkat çekerek birkaç dakikada ondan bahsedelim isterseniz. Ee, dün yayınlanan çok önemli bir yazı Avrupa'nın enerji krizi başlığını taşıyor. Ee, Avrupa İklim Vakfı'ndan Aslı Gemci'nin e, yazısı bu. Ee, Önemli çünkü Avrupa'daki aşırı yükselen elektrik fiyatları ve doğalgaz fiyatları yine hani biraz önce programın başında söylediğimiz fosil yakıt endüstrisinin karşı saldırısının araçlarından ya da bahanelerinden biri haline getirildi. Türkiye'de de biliyorsunuz benzer bir durum var yani doğalgaz ve elektrik fiyatları çok arttı hatta işte İran'dan gelen doğalgazın azalması ve bütün diğer plansızlıklar nedeniyle sanayi şu anda elektrik alamıyor falan. Aslında hani normal bir ülkede skandal olabilecek bir şey. Böyle gayet normalmiş gibi devam ediyor. Fakat bunun nedenini petrol ve gaz endüstrisi iklim politikalarına bağlıyor. Yani ortaya çıkan bu elektrik fiyatlarındaki artış... E, iklim politikalarına ve fosil yakıtların kullanım ömründe doldurmadan devreden çıkarılmasını yarattığı yatırım baskısına bağlanıyormuş. E, bir de e, geçen sene rüzgar hızı düşük seyretti Avrupa'da. E, ilginç bir şekilde hakikaten yaklaşık rüzgardan enerji üretimi %30 civarında düştü. Yani bir normal doğal bir dalgalanmaya bağlı olarak bunu da bahane olarak kullanıyorlar. E, sanki yani rüzgarın Rüzgar üretimi düştüğü için bu fiyat artışı gerçekleşmiş gibi. Halbuki bunların verilerle herhangi bir açıklaması yok. Ee, Avrupa'daki elektrik fiyatlarında Türkiye'de de aynı şey geçerli. elektriğin fiyatını belirleyen e, başlıca kaynak doğalgaz. Doğalgazın fiyatından kaynaklanıyor ve doğalgaz fiyatları fosil da gaz. Evet. fosil gaz e, pardon fosil gaz fiyatları da yılın başından beri Avrupa'da %850 yükselmiş. Ve elektrik fiyatları da mesela Almanya'da %500 artmış durumda. Yani e, gaz fiyatlarının %850 yükselmesi 2021'de biraz düşmüş sonra ama şu anda da geçen Ocak ayına göre 4 kat yüksekmiş e, doğal gaz fiyatı. Bu yüzden de zaten bu gaz fiyatlarının artışı nedeniyle e, Avrupa'da özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelerde inanılmaz yükseldi e, maliyetler. Bu da tabii halk e, yani enflasyon üzerinde de bir baskı yaratıyor. Ve büyük ölçüde Avrupa elektriğinin 2020 yılında mesela %20'sinin gazdan karşılanmasıyla e, ilgili olduğunu pek çok Avrupa Birliği ülkesinde enerji portföyünde e, gazın önemli bir yerinin olmasından kaynaklandığı söyleniyor. E, ama e, işte Polonya gibi e, ülkeler mesela karbon fiyatını e, suçluyorlarmış. Yine e, dönüp dolaşıp iklim politikalarına e, getirmeye çalışıyorlar bazı ülkeler. E, halbuki iklim şey... De, Karbon fiyatının da herhangi bir şekilde elektrik fiyatını yükseltme üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı söyleniyor. Bu yazıyı ilgilenen herkese öneririm. Çok detaylı bir şekilde aslında fiyatların nasıl oluştuğu ve mevcut enerji krizindeki asıl şeyin işte bir yandan Rusya'nın gaz tedarikini azaltması, işte sıvılaştırılmış gazın gelmesindeki sorunlar vesaire gibi pek çok nedenle, aslında ya da Avrupa'da Norveç'in mesela gaz üretimini 2021 yılının başında azaltması gibi bir sürü nedenle aslında gaz fiyatları yükselmiş. Konunun yenilenebilir enerjide bilgisi olmadığı gibi hatta bir enerji ve temiz hava araştırma merkezinin analizine göre doğal gaz fiyatları yükselirken güneş, rüzgar ve diğer temiz enerji kaynaklarının fiyatlarının sabit kaldığı mesela bunun İngiltere'deki tüketicileri 2.3 milyar euroluk bir ek gaz faturasından koruduğu AB genelinde de bu miktar 33 milyon euroya ulaştığı e, söyleniyormuş bu analizde. Evet, çok. Yani aslında, e, aslında daha fazla e, yenilenebilir olsa muhtemelen bu artışlar yaşanmayacak. Yani bunun e, tam tersi fosil yakıt endüstrisinin iddialarının tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. İşte yeşil badana şimdi tam yani artık süre kalmadı ama muhakkak şeyi de söylemek lazım. Tam da bütün bu yeşil badana hikayesi, yeşil göz boyama hikayelerine karşı da Fridays for Future'ın son derece çarpıcı bir ifadeler bütün çelen açıklaması var. Bildirimi 25 Mart'ta dünya çapında iklim grebine gideceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'de de Youth for Climate Türkiye'de şey yapıyor katılıyor buna. etiket şeyi people not profit işte yani hmm. nasıl çevirirsin? Kar değil, kâr değil insanlar. İnsan mı <gülüyor> halk da olabilir. halk halk. Yani evet. halk da, da olabilir. İklim anlamı da geliyor çünkü ve çok net olarak söylüyorlar içinde bulunduğumuz iklim felaket iklim senaryosu diyor. Yüzyıllarca devam eden sömürü ve baskı, kolonyalizm üzerinden sömürgecilik, hafriyat ekonomisi ve kapitalizm diyor. Ve tamamen bozuk bir sosyoekonomik modeldir. Derhal yerinin değiştirilmesi lazım. Ve iklim mücadelesi bir sınıf mücadelesidir diyorlar. Yani düpedüz şeyi koyuyorlar. Çok ilginç aslında. Ve heteroseksüel işte doğru öz erkeçin erkeklerin üstünde zengin sömürgeci kapitalizmin patriarka beyaz üstünlüğü ve sömürüye dayalı yeryüzünü ve onun sakinlerini hiç utanmadan şey yapmadan kırıp geçirdiler bunun değişmesi lazım diye yüz, işte biraz önce konuştuk en zengin kapitalist yüzde birin bütün eylemlerinden dolayı ve göz göre göre, göz yummasından dolayı bunu da sorumlu tutulması gerekiyor. Onların karı bizim ölümümüzdür. Onların karı bizim ıstırap çekmemizdir. Birlikte toplumu değiştirelim diye bir deklarasyon yayınladılar. Bunun Türkçesini yayınladık mı? Ee, hayır yeni ha. de yay, tamam. yayınlayıp, yayınlayıp koymamız lazım derhal çok tamam. izlemiş aslında yani. Bunu gündemimize e, almış olalım ve 25 Mart'taki şeyde e, krevi nasıl gittiğini şimdiden izlemeye başlayalım. Diyerek bugünkü programı kapatalım isterseniz. Evet. Aynen. Gelecek evet. hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Açık Yeşil